Ekşi Sözlük diye bir yer var biliyorsunuz, böyle mizah yapıyorlar orada. Lütfetmiş, bizden bahsetmiş birisi. Hafif köbekli, güler yüzlü, bıyıklı, gözlüklü, tatlı konuşan ama hangi dilde konuştuğunu anlayamadığınız birini görürseniz o hayata inançtır. Programın adı adı Canveren Pervaneler'dir. Bir şey anlamadan seyredilir diyor. <gülüyor> Eski bir kıta vardır, evlerde asılırdı. Gittiğiniz her evde, her dükkanda, uğradığınız her mekanda böyle güzel sözler görürdünüz bir zamanlar. Bu adeti tekrar canlandırmaya çok ihtiyacımız var. Nasihat tesir eder insanoğluna. Güzel sözler işitmekten, görmekten, okumaktan, ezberlemekten, anlatmaktan güzel ne var? Bu dünyada ne var zaten başka? Diyor ki şairim, üstadım Allah gani gani rahmet etsin. Felek arzuna uygun dönmez de, senin işin iyi gitmezse, yüzün gülmezse, kahretmek neyin nesi, şikayetlenmenin sana ne faydası var? Hüküm mü değişecek? Sadece düşmanını sevindirirsin. Değer mi? Gel itiraz etme. Allahu Teala sana bir dert verdiyse, emin ol senin menfaatın. Allah işini bilir. <gülüyor> Belazım'nın da rahat olduğun izhar eder halka, Felek beyhude harı gülber giter vermez. Sana gelen dert ve belanın büyük bir nimetin ambalajı olduğunu bilmelisin. Bilmelisin ki Allahu Teala dert kılığında sana nimet gönderdi. Ambalaj acı, içi güzel. Bunu anlamak için gül fidanına Kasım ayında bakıver. Evin önünde bir fidan gül fidanı Kasım ayında çok çirkin durur. Biçimsiz, insanın kesesi gelir yani kesip odun edesi gelir yani o kadar biçimsiz. Fakat mayıs ayında güller verir bir de bakarsın aman ya Rabbi neher o dikenler gülün habercisiymiş sen onu diken zannetmişsin o gülmüş meğer. Ya bunu baştan gör de itiraz mevkiinde kalma. Şairlerimiz bizi ne kadar güzel ikaz ediyorlar değil mi? Ya sen diyor nazeninsin kıymetlisin güzelsin. Allah seni kıymetli yarattı. Kendini lekeleme gözünü seveyim ya. Ey dile ey dil neye bu rütbede fırqansın sen Gerçi viraneysen, genci mutalsamsın sen. Secde ferma'yım melek, zatı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil, cümleden akvamsın sen. Sırr-ı haksın, meseli Hüseyi Meryem'sin sen. Ruhsun, nefhayı Cibril ile tev'emsin sen. O şabak zatın hakim zübde-i alemsin sen. Merdüm-i olan ademsin sen. Şeyh Galip. Allah seni bütün kainatın çekirdeği mesabesinde yarattı, en kıymetli yarattı, sevildiğini bil ya. Divan şiiri sana ne anlatıyor diye bana sıkça sorarlar. Ne geçiyor eline diye. Bir kere çay ısmarlıyorlar böyle bir Fatih. Yazıyorsun, tozuyorsun falan. Bunları saymazsak bana diyor ki divan şiiri üstadlarım rahmetullahi aleyh mecmai. Şeyh galibinden, bakisinden, nabisinden, sıvaslı, ahmet hamdisinden. Say işte. Giter tükenir gibi değiller. Söz birliğiyle diyorlar ki sevildiğini bil yanlış yapma. Allah seni kıymetli yarattı. Dik dur ya ne bu ya? Allah Allah. Bizim medeniyetimiz, bizim kültür dünyamız bize eğer sürünmeye başlarsak tutup elimizden kaldırarak iyilik yapar. Onurumuzu korur yani. Şımarır da çok yükselirsek indirir, kibirden kurtarır. Yani ne tezellül ne kibir. Adam gibi yürüme öğretir. Ayaklarınla kanadın yok uçmadan. tamam mı? Ve solucan değilsin sürünme. Haysiyetinle vakarınla dik durun. Kişisel gelişim diyeceğim de çok düşecek iş. <gülüyor> o değil yani. <gülüyor> Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen. Merdüm-i dide -i ekvan olan ademsin sen. Mısralarını duyunca eğer sürünmekteysen artık ümitleri kaybedip dizlerin titredi, kapaklandısa ayağa kalkarsın. Olur ki azdın. Bilse olur. Nefis taşıyorsun. Kendini bir şey zannedersin. Varan bir falan. O zaman Hazreti Mevlana mesnevi Şerif'ten sana seslenir. Atın idrarı üzerine... <gülüyor> Düşen bir saman çöpünün üstüne konan bir karasinek. Etrafına şöyle bir baktı kimse yok. Denizler hakimi, kaptanı deryayım dedi. <gülüyor> bu hallere düşme. Kibir adamı bu hale sokan Yukarı çıkmaya da izin yok, aşağı inmeye de yerinde duracaksın. Sendedir mahzeli esrarı mahap et sende. Sendedir madeni elvârı kütüvvet sende. Gizli gizli takı vardır cehalet sende, marifet sende, hüner sende, hakikat sende, nazaretsen, yeri göklu uzak u cennet sende, arşı kürsü yümelek sendedir elbet sende, hoşçabak zatım acım zübdeyi alemsin sen, mördümü dideyi olan ademsin sen. 24 yaşında divanını bitirdi bu adam, 42 yaşında kariyeri bitti zaten gitti öbür tarafa. Yani öleli 13 sene olmuş benim yaşıma göre. Nereden beslendiğini merak etmeyelim mi yani? Ne yedin de böyle oldun demeyelim mi? Merakımız bu. 17 yaşında başlasa, yani bu divan ancak 7 senede falan biter, 24 yaşında bitirmiş. Nasıl bir pınardır bu ki? Hayır, şiirden anlıyor yani adam, onu demek istiyorum. Bir kıtada doktora tezi yazıyor. Kalp bir genci nedir, cismim anın viranesi. Feyz bir bahri keramettir, sözüm dürdanesi. ''Nutk bir tuti'yi hoşkudur derunum lanesi aşk bir sahbayı ateştir gözüm peymanesi, ders bir nihmanı gamdır hatırım kâşhanesi, dağ bir murgi semenderdir ten ateşhanesi, aşk bir şem'i ilahidir benim pervanesi, şevk bir zencirdir gönlüm hanım divanesi.'' Bir kıta, hepsi sekiz kıtadır Şeyh Galip'ten. Sekiz mısra, sekiz tarif, tanım. Nedir tanım? Nasıl olmalı tanım? Efradını cami, ağıyarını mani. Yani neyi tanımlıyorsa tamı tamına ortaya koymalı bilmeyenin anlayacağı şekilde. Başka şeylerle karışmaya da fırsat vermemeli. Yani tavuk yumurtasını tarif ederken pimpon topuna karıştırmasın yani. Efradını cami, ağıyarını mani. Sekiz şeyi tarif ediyor adam. Şeyh Galip denilen adam. Kalp bir genci nedir? Cismin anun viranesi, cismin anun viranesi. Kalp öyle bir hazinedir, o kadar kıymetlidir ki bütün değerin kalbinde, ruhunda, manevi, vechemde. Ama bu kıymetli hazine beş para etmez beden adlı kaportaya gizlenmiş. Sen de bedene bakıyorsun, her işini ona göre ayarlıyorsun, iflas ediyorsun. Ya dışın itibariyle beş para etmezsin ama için itibariyle paha biçilmezsin. Hardware, software, kaporta motor. Ruh bedeni terk ettiği zaman geride kalanın hiç hatırı olmuyor. Hemen acele gömüyorsun gömmesen zaten belediye devreye giriyor alo 188 cenaze hemen 70 sene yaşadı şu evde bir gün daha kalsın diyen olmaz süratle çok kıymetliydi hani ruh varken kıymetliydi gitti mi büyük kıymeti yok ey dil ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen bakıyorum üzgünsün neden acaba hep yıprandığına baktın görüyorsun ki devamlı yıpranıyorsun yere yaklaşıyorsun anladın üzülüyorsun haklısın tabi fakat dışına baktın, aldandın, içine bak ya. Esasa bak diyor. Bu yer çekimi kavramına dikkat etmek lazım. Hani yer adamı çekiyor. Mesela bu bende yoktu. Bu, yer çekiyor. Ölçtüm, baktım, 10 yıl önceye göre boyun kısalmış. Tabii yer çekiyor. Sonra tamamen çekiyor. <gülüyor> yer çekimi diyorlar buna işte. Zahirini yer çeker, batınını gök çeker. İllet, kıllet, zillet. Fakirlik, hastalık ve itilip kakılmak... Sevilen kullara mutlaka verilen birer hediyedir. Kırk gün üst üste üçü de gelmediyse sen asıl o zaman kork. Aşıkla deli biri birine çok benzer. Böyle baktığın zaman fark edemezsin. Fakat bazı kriterlerle ayırmak lazım. Aşık gülmez, deli ağlamaz. Not edelim. Bir Neresi şehirdir biliyor musunuz? Yani şehir diye bir laf var, kent diye bir laf var. Aynı şey olmadığı belli. Şehir dediğin yerde... Kabristan görmeden gün geçirmez, Muhakkak görürsün. Vardır yani. Bu özelliğini kaybettiyse şehirliğini de kaybetmiştir. Artık orası insanların yığıldığı kenttir. 30 yıl kabir görmeden yaşayan insanlar var. Mega kentlerde. Ne oluyor peki? Ölümü gündemden çıkarıyor adam. Bir gün gelince de sürpriz oluyor. <gülüyor> Hiç hesapta yoktu falan. Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Abi düşünmedim hiç. E düşünsen iyi olur ya. Bir düşün ya. Hani emeklilikte şunu yapacağım falan diyorsun ya. O şüpheli. Belki emekli olmayacaksın ama ölmek garanti. Sultan Fatih merhum bir sürü yabancı dil bilen bir adam İstanbul'u fethetmiş. Aşkın Kanunu diye bir şiir var TRT2'de okudum şimdi internette dolaşıyor. Ünlü oldum. Ağlasa aşık belayı hecr ile nalan olup, gözlerinden kanamın yaş yerine kan olup, her nedenlu cehürler görse vefalar eylese, Her nedenlu gülseler haline ol giryan olup, ya cefa kûhî gubârından urunsa kisveti, Gâh belâ vadisinde geçte eylese uryan olup, Gazı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, Sinesinde dil dilduzlar pinhan olup, Gambe yabanına eylese her gün seyrü sefer, Her gece mihnet sarayı firkate mihman olup, Dilberinden rahmeler olmazsa ol dil hastaya, kimseler derdine derman edemez imkan olup, derseler mülki cihanın, tacı tahtı devletin, avnikoyun terkin etmez başına sultan olup. Demiş ya. Bunun konumuzda bir ilgisi yoktu yani. Bil temas ettik.